Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alayeli Muhammed Bir kardeşimiz sormuş cinler görünebilir mi? Ses çıkarabilir mi? Konuşabilir mi? diye Onlar görünmezler. Yani cin olarak görünmezler. Ses çıkarmazlar. Konuşmazlar. Yani insanlarla. Ancak bir insanın bedenine girip Orada o kişinin sesiyle konuşabilir Sesi ancak öyle çıkartabilir ee, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Beytulmal'da Sahabenin birisi Allah alem Ebu Hureyre olacak bu yine e, Birini yakalıyor ve bir daha buraya girmeyeceğim diye söz veriyor gidiyor ikinci gün tekrar bunu yapıyor üçüncü sefer tekrar yakaladığında bu sefer diyor ki sana bir şey öğreteceğim eğer beni bırakırsan o zaman kendisine Fatiha suresini öğretiyor yani burada o yakaladığı insan ancak insanlar insanların bedenine girerek eee o insan bedeni üzerine hakimiyet kurmaları, o kişiye musallat olmaları söz konusudur. Dolayısıyla bunun e, bu şekilde bilinmesi ve muttaki kimseler üzerinde bunların bir etkisi olmadığını bilmek gerekir. Yani bunlara karşı muha muha muhafezateyn denilen, muhafazetteyin dediğimiz yani felak ve nas sureleri ayet-ül kürsi ve benzer bakara suresi gibi sureler ve ayetler etkilidir. Ee, onların konuşabildiğini ben gözümle gördüm. Yani mesela böyle musallat oldukları bir hasta üzerinde biz ayetleri okumaya başlayınca farklı farklı dillerde konuşmaya başladığına şahit olduk. Ancak o Kendisi olarak bize görünmeyeceği Allah Resulü ve Vesselam tarafından bizlere bildirilmiştir. İnsanoğlu onlardan çok daha güçlü yaratılmıştır. Ancak onlardan korunma yolları Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır.